بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه على رسولنا محمد على طبيب قلوبنا محمد على شفيع ذنوبنا محمد الله الرحمن الرحيم فبما رحمه من الله ليتلهم وليكون تفضلا غليظا قد بلا فض من حوضك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 Hayatımız boyunca devam ettireceğimiz uygulamamız gereken önemli özelliklerden birisi istişare etmek. Yapacağımız herhangi bir işte birilerinin fikrini danışmak, konuyu birileriyle müzakere etmek, akıl akıldan üstündür mantığıyla daha iyi bilgi verecek insanlarla konuyu istişareye, müzakereye açmak önemli bir sünnet seniyedir. Kur'an-ı Kerim'de de bize bu emredilmiştir. Okuduğumuz ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Peygamberimize hitaben buyuruyor ki, Ey Habibim sen fe bime rahmetim minallah Sen Allah'ın sana olan rahmeti sonucunda yumuşak davrandın. Yani senin insanlara uyumlu olman, yumuşak huylu olman Allah'ın sana bir rahmetidir. Sen eğer katı yürekli, sert mizaçlı birisi olsaydın, insanlar senin etrafından çekip giderlerdi. Ve buyuruyor ki, فَعْفُ anhum, Affedici ol, affet, bağışlayıcı ol, ve لَهُمْ onlar için istiğfar et, dua et. O şavirhum fil emir ve ey habibim sen yapacağın işlerde o müminlerle istişare içerisinde ol. Allah Teala peygamberimize istişare yapmayı emretmiş. Müfessirler der ki aslında peygamberimiz kesinlikle herhangi bir insanla istişare edecek seviyede birisi değil tabii ki. Allah Teala kendisini mucizelerle donatmış, üstün verilerle hibe olarak mevhibe ilim vermiş ve tabii ki Allah Teala kendisine her şeyi vahiy ile bildirmiş. Her şeyin o ma yantiqu ani heva buyurmuş Allah. O peygamber ki asla boş konuşmaz, heva konuşmaz. Onun ''İn huwa illa vahyun yuha'' Her şey ona vahy edilir. Bildiği halde Allah Teala kendisine her şeyi bildirdiği halde yine de Habibim sen istişare et demiş. Çünkü bunu Peygamberimizden sonra gelecek nesle biz Müslümanlara örnek olsun diye bizler de hayatımızda istişare e, uygulaması gerçekleştirelim diye. Çünkü istişare bereketli olduğu için istişare ile rahmet ineceği için Allah peygamberimize bile istişare etmesine Emir buyurmuş. Tabii ki peygamberimiz muhtaç olmadığı halde müstagni olduğu halde sıradan insanlarla istişare etmesi gerekmediği halde Allah ona bile istişare et dediğine göre Bizler Tabii ki bu sünnete değerli kardeşlerim önem vermek zorundayız. Hazreti Ebû Hureyre radıyallahu anh diyor ki, ben hayatımda Peygamberimizin ashabıyla yaptığı istişareden daha fazla istişare eden bir adam görmedim. Hayatımda en fazla her konuyu danışan, soran, insanların fikrini alan Peygamberimizdi. Peygamberimizden daha fazla meşveret yapan bir insan görmedim diyor. Hani Peygamberimiz hemen her yerde istişare uygulaması yapmış ki Bedir Savaşı'nın kazanma genellikleri, savaşın zaferle sonuçlanma gerekçesi içerisinde istişare vardır. Nedir o? Biliyorsunuz Bedir'de hicretten hemen sonra yapılan Bedir Savaşı'ndaki müminlerle müşrikler arasında yapılan önemli en önemli savaştı bu savaş esnasında peygamberimiz orduya karargah olarak bedir kuyularının ön tarafına bedir kuyuların arkasına işaret etmişti yani öyle bir konumlama olmuştu ki kuyu ortada kalıyor sular ortada iki cephede düşmanlar ile Müslümanlar iki ayrı cephedeler ortada su var. Bunun üzerine Kubab bin Münzir radıyallahu an gelip peygamberimize soruyor. Ya Resulallah diyor. Bu savaş hileyle yapılan planların uygulandığı bir savaş mıdır? Harp planlarının uygulandığı bir savaş mıdır yoksa Allah'ın bir vahiy midir? Burada bunu siz vahiy sonucumu böyle koydunuz dediğinde peygamberimiz diyor ki hayır harp hiledir belil harbu vel mekire. Harp hileden oluşur. Bu bir stratejidir, plandır. Neresi diye uygulanmasını hususunda istişare ediyor ki o zaman işte Hubab radıyallahu anh diyor ki biz suyu ...arkamıza alalım, su bizim bulunduğumuz yerde olsun... ...eğer biz buraya konumlanırsak... ...su bizde olur, onlar suya kavuşamayınca da... ...savaş lehimiz olur, hakikaten öyle konumlanıyorlar... ...savaşın bitme neticesi sebeplerinden birisi... ...müşrik ordusunun susuzluğu... ...su olmadığı için, suyun başını Müslümanlar tuttuğu için... ...karşı taraf, karşı taraf susuz kalıyor yenilgi sebepleri içerisinde bu zikrediyor değerli kardeşlerim. Sadece bu mu? Peygamberimizin hayatının her döneminde istişare var. Hazreti Ümmü Süley Seleme varidemiz Biliyoruz yine Hudeybiye gazvesinde Peygamberimiz Hudeybiye anlaşması olduğu zaman Ashabi birlikte Mekke'ye umre yapmaya geleceklerdi. Ama o gün henüz Mekki elinde tutan müşrikler peygamberimizin Mekke'ye girmesine izin vermediler. Hudeybiye anlaşması oldu ki peygamberimiz ve ashabı Mekke'ye tavaf yapmak üzere, umre yapmak üzere ihramlı olarak gelmişlerdi. O esnada ashab o kadar şartlanmıştı ki bu, biz bu ibadetten dönmeyelim biz Mekke'yi muhakkak ziyaret edelim diye şartlanmışlardı. Ama bir suh vardı, peygamberimiz de ashabına dedi ki, biz Kur'an-ı Kerim'de, Fetih Suresi'nde de söylendiği gibi, ''Muhalligînir ësehumma mukassirîn'' rüyada görmüştü, ne oldu? Dedi ki peygamberimiz, herkes ihramdan çıksın, tıraş olsun, kurbanlarını kessin, geri döneceğiz. Savaşın başındaki komutan, lider böyle emretmişti. Ama ashab-ı kiram efendilerimiz o kadar azimliydiler ki bu kısmen yenilgi kabul edilebilen ama daha sonra büyük bir zafer müjdesi olan bu anlaşmayı kabullenemedikleri için Peygamberimiz haydi dediği halde ashab pek oralı olmadı. Bunun üzerine Peygamberimiz Ümmü Seleme validemizin bulunduğu çadıra gelerek yanına gelerek üzüntülü bir şekilde durumu ifade etti. Ne yapayım dediğinde Ümmü Seleme dedi ki hemen kimseye bir şey söylemeden dışarı çık, sen tıraş ol, kurbanını kes, senin bu yaptığın hareketi gören herkes sana uyacaktır. Hakikaten de öyle oldu. Peygamberimiz çadırdan çıkıp tıraş olup kurbanını kesince ashab artık itirazlar bitti herkes peygamberimizin yaptığı gibi tıraş olup kurban kesip ihramdan çıktılar ve dolayısıyla da aslında peygamberimizin sözüne e, kayıtsız şartsız teslimiyette kısmi bir e, sekte durumu da böylece ortadan kalkmış oldu. Allah korusun ümmet helak olacaktı. Peygamberimizin dediğini yapmasaydı. Ama bu Ümmü Seleme validemizin kıvrak zekasıyla onunla yapılan istişarele sonuçlandı değerli kardeşlerim. Yine Kur'an-ı Kerim'de Estaide billah valladine istecabu li rabbihim ve qamu's salata ve amruhum şura بينهم ve mimma Allah Teala müminleri anlatırken müminler diyor. O kimselerdir ki Müminlerin dört özelliği vardır. Kimdir onlar? Vellezîne istecâbû li rabbihim. Onlar Rablerinin kendilerine emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederler. Allah ne emrettiyse baş üstüne derler. Sonra ve namaz kılarlar. Mümin olmanın ikinci özelliği namaz kılmak ve emruhum şûrâ beynehüm üçüncü olarak onların işleri kendi aralarında istişare iledir. Onlar işlerini birbirlerine danışır, istişare ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ Dördüncü özellikleri de, bizim kendilerine rızık olarak verdiğimiz maldan, rızık olarak verdiğimiz nimetlerden Allah yolunda infak ederler. Dört tane özellik. Allah müminleri, kendisine kayıtsız, şartsız itaat etmeleri, namaz kılmaları, istişare içinde olmaları ve infak ediyor olmaları ile över. Dört tane özellikleri ile. Değerli kardeşlerim, tabii ki istişareden bahsederken, şunu da bilmeliyiz ki, istişare her konuda olmaz. İstişare, emir ve yasaklara ilişkin konularda kesin nas bulunan, kesin emir varidi olan işlerde istişare olmaz. Ya, istişare sadece helal ve meşru olan insanın yapıp yapmamakta muhayyer kılınan işlerde olur. Ben bugün namaz kılsam mı, kılmasam mı? Ben şu milli piyango bileti alsam mı, almasam mı? Faizi yesem mi, yemesem mi diye bir insan istişare edemez. Bu konularda hüküm, kesin olarak bellidir. Allah namazı kesin emretmiştir. Yapılması gereken görevler bellidir. Bunlarda istişare edilmez. Piyango kesin olarak haramdır. İnsanın sadece kendisi değil, neslini bile helaf eden bir hastalıktır. Çünkü haramdır, virüstür, mikroptür. Bundan karşılığından bir şey çıksa da çıkmasa da günahtır, haramdır. Bir insanın piyangodan eline bir para geçse, onu yemesi zaten haram da, onu hayır niyetine bireye vermesi yine haram. Onu kötü olan bir şeye, mesela lavabo yapımına ancak verir, o da pisliği, affedersiniz, temizlemek için. Yani kötülükten kurtularak sonra da istiğfar eder. Çünkü nas bellidir, kesin haram vardır ortada. Yani istişare, helal ve haram olduğu belli olan işlerde değil, sadece meşru olan, yapılması helal olan işlerde istişare yapıldı değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de de istişare, başka ayet-i kerimede أَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ فَاِنْ اَرَادَ فِصَالًا اَنْ تَرَاضٍ Sadece günlük işlerde değil, aile hayatında bile çocuk, bebek emzik halinde emziği bırakacak. Hani anne kaçaya geldi, bırakayım diye düşünüyor. Onda bile diyor. Feyn erade fisalen eğer anne ve baba ebeveyn karı koca çocuğu emzikten kesmek isterlerse antarad <gülüyor> minhum her ikisi de rıza içerisinde anlaşmalı olarak yeter artık derler se ve teşavirin istişare ederek yaparlarsa felâ cünâ haleyhme bunda bir sıkıntı yok diyor Allah. Yani çocuğun emzikten kesilmesini bile Allah istişareyle yapılmasını emrediyor. Nerede ki başka işler yapılmasın. nehum bir بِمَعْرُوفٍ ve kendi aralarında iyilik, güzellik işinde olur müminler. Bir Arap şiirinde denmiş ki, مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالِ شَارَكَهُمْ اُقُولَهُمْ Kim akıllı adamlarla istişare ederse onların akıllarını kullanmış olur. Yani istişare yapılacak kimlerle yapılacak? İstişare de akıllı adamlarla yapılacak. Çünkü istişare edilenin dört özelliği olmalıdır. Bunlar, birincisi güvenilir kimse, emin kimse olmalıdır. Yani istişare edeceğimiz zaman, sıradan, sokaktan geçen bir adamla şaşkın bakışlar içerisinde, bak hele bak, bir şey soracağım deyip de geliş güle, istişare edilmez ya. Önce güvenilir, emin bir kimse olması. İkincisi, el-emin, el-khabir. İkinci özelliği işinin uzmanı olması, mühendislikle ilgili bir meseleyi, bir binanın oturumunu, planını gidip de bir doktorla istişare etmeye kalkışırsan bir netice alamazsın. Ya istişare bir konunun uzmanı olan, o işi bilen adamla bir terzilikle ilgili ise Marangozlukla ilgili ise marangozluktan anlayan bir adamla yapılır. Önüne gelen her şeyle herkeste değil. Üçüncü olarak din sahibi mütedeyyin bir insan olması. Yani güvenilir olduğu kadar ki buna geleceğiz. Dördüncü olarak da akıllı bir insan olması lazım. Eğer kafasında biraz oynaklık var ise böyle edersiniz ser Serimmayın gibi nereye çarpacağını bilmeyen adamla da istişare edilmez zeki adamlarla istişare edilir ki yapılan istişareden netice alınsın değerli kardeşlerim Allah Kur'anı-ı Kerim'de olay yinee bir ülke mislu habir sana bu işi uzmanı gibi kimse bildiremez buyuruyor. diyor yine başka ayet kelime de fes el ehdik inkü tümle Temun bilmiyorsanız bilene sorun diyor. Hani denir ya وَلَا Rabbin وَلَا يَابِسِنْ اِلَّا فِي اِكْتَابٍ مُّب۪ينَ Yaş ve kuru her ne varsa Kur'an'da vardır. Elhak doğrudur. Ama nasıl doğrudur? Kur'an-ı Kerim hani birisi böyle demiş ya ya hoca diyor ki yaş kuru ne varsa Kur'an'da var. Peki demiş hocaya soruyor hocam demiş yaş kuru her ne varsa Kur'an'da varsa peki bir torba ''Undan ne kadar ekmek çıkar?'' ''Bunu gel bana Kur'an'dan bul, söyle.'' demiş. ''Hocada otur bir dakika.'' demiş. Ona bir çay söyleyip, ''Çağırın şu fırıncı Ahmet Usta'yı.'' Çağ attırmış. Demiş ya Ahmet, ''Ne kadar çıkar bu bir çuval undan?'' Demiş ''Hocam şu kadar ekmek çıkar.'' ''Ama hocam sen Kur'an'da çıkacak.'' demiştin. Bu okumuş ki, fes ehlel zikri in kuntüm lâetâlemûn'' ''Bilmiyorsanız bilene sorun.'' Kur'an'ın hükmüdür. Yaş ve kuru her şeyin olması işte budur. Yaş ve kuru her şeyi Kur'an'ın bilmesi, bildirmesi uzmanlarına sorularak de değerli kardeşlerim. Ki tarihten bir başka misal daha zikredelim. Hani Hazreti Süleyman Aleyhisselam Kral Peygamber ne yapmıştı? Tebliğ görevini yerine getirmek üzere elçisini sebe Melikesi, Sebek Kraliçesi, Belkıs'a göndermişti. Devlet adamını İslam'a davet etmek üzere, devlet kadını Belkıs'ı, o Belkıs da kendisine bu davet geldiği zaman, ahalisini toplayıp dedi ki, قَالَتْ يَا اَيُّهَا Toplanıp, eşraf dediğimiz, önde gelen seçkin insanlarını toplayarak, اَفْدُونِ nifi emri. Bu konuda bana görüşlerinizi belirtin, bana söyleyin, مَاكُنْ تُقَاطِيَةً Emran حَتَى تَشَدُونَ Siz kesin bir şeyde kararlı olmadığınız sürece ben kesin kararımı verecek değilim. Siz görüşünüzü belirtmediğiniz sürece ben kesin kararımı verecek değilim dedi. Kur'an-ı Kerim bize Sabah Melikesi Belkıs'ın da nasıl adamlarıyla istişare ettiğini bize böylece örnek veriyor. Onun için de istişare ederken İstişare edilen kimsenin özellikleri bu olduğu gibi, istişare edilen kimseye de görev düşüyor. Nedir o? İstişare edilen kimse de iki özellik olmalı ki, bunlardan hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, ''El müsteşar, mü'temen.'' İstişare edilen kimse, güvenilen mu'temet kimsedir diyor. İki özelliktir bu. Bunlardan birincisi, istişare edilen konunun gizli kalması. Yani sana gelip bir sırrını açıklamış, senin fikrini almış ise, sorulan kişinin bu gizliliği muhafaza ederek başkalarına yaymamasıdır. Bir. İkincisi de doğru söylemesidir. Ki başka hadis-i şerifte Peygamberimiz, buyuruyor ki, kime kardeşi istişarede bulunur, soru sorar, o da doğru olmayan yanlış bilgi verirse fakat hânehu ihanet etmiştir, hain olmuştur. Bir insandan bir bilgi sorulduğu zaman, bir konuda istişare edildiği zaman kesinlikle doğru bilgileri, doğru bildiği şeyleri söylemelidir ya da söylemeyecekse susmalı ama aksi yönde bilgi verip de istişare eden kimseyi yanıltır ise şaşırtır ona başka yönde olumsuz cevaplar verir ise o zaman o insan ihanet etmiştir Peygamberimiz hain damgasını yemiştir istişare edilen kimse değerli kardeşlerim ve Kur'an-ı Kerim İstişare konusuna o kadar çok önem verir ki, Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismi Şura, İstişare Suresidir. Hani Kur'an-ı Kerim'deki sure isimlerinin özelliği, o konunun en fazla geçmesi, o konuya değer verilmesi ile ilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de istişare konusuna çok önem verildiği için, İstişare isimli Şura diye bir sure vardı değerli kardeşlerim ve Peygamberimizin de hayatında bahsettiğimiz gibi son bir örnekle bu konuyu kapatmış olalım. Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz Bedir esirleri konusunda da savaş bitiminde yine istişare etmiştir. En çok istişareyi yanında bulunan en fazla güvenilir iki kimse olarak Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer efendilerimiz de yapmıştır. Bunlar kendisinden sonra da devlet başkanlığını üstlenen kimselerdir. Hemen her konuda öncelikli olarak özellikle bu ikisiyle istişare ederdi. Bedir esirlerine ne yapalım diye sorduğunda Hazreti Ömer efendimiz dedi ki biz bunların hepsini öldürelim. Öldürelim ki bunlardan kurtulalım dedi. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de dedi ki, Ya Resulallah biz bunlardan fidye alalım, fidye karşılığında da hepsini serbest bırakalım. Böylece Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kararına, fikrine uyarak onu tercih etti. Yani istişarede, istişare edilen bir kimse de ne istişare etti ama dediğimi yapmadı diyemez bir insan özel işinde de istişare ettiğinde ya da genel hükümlerle ilgili bir başkan toplumu ile istişare ettiğinde fikrini açıkça, düzgünce kurallara uygun biçimde fikrini beyan eder ama kararı verecek olan kimse nasıl karar vermesi gerekiyorsa öyle karar verir değerli kardeşlerim. İşte onun için de istişareden maksat ne olmalıdır? İstişaredeki amaç şudur. Birincisi, en doğruyu yapabilmek. Yani niçin istişare yapıyoruz? İst en doğruya ulaşabilmek için, doğruların içinde daha doğru, en doğru vardır, en doğruyu yapabilmek için. İkincisi, daha az hataya düşmek için. Hatadan uzak durmak için insan istişare eder. Sonra üçüncü olarak da insanların kalbini kazanmak için. Özellikle de yönetimde bulunan insanlar için alttaki insanların, kendisine bağlı bulunan insanların fikirlerini ala, almak suretiyle onları onure etmiş olur. Onları onure eder, yine yapması gereken neyse onu yapar. Dördüncü olarak da dinimiz, dinimiz insanın bireyci yaklaşımından uzak bir dindir. Yani hep Rabbana hep bana, ben ne dersem o deyip de kişinin putlaştırıldığı, sade bir kişinin doğruları bildiği bir din değildir ve böyle bir insanın en doğruyu ben bilirim, kibir havasına kapılmaması, yöneticilerde ise diktatörlük havası olmasın diye ben buna karar verdim. Bu kadar insan bana uymak zorunda deyip de ucup hastalığına, kibir hastalığına bulaşıp diktatörle bulaşmasın diye böyle bir durum ortaya çıkmasın diye dinimizde müminlerin yapacağı önemli görevlerden birisidir istişare değerli kardeşlerin istişareye uyarak hayatımızı idame ettirmeyi Rabbim bizlere lütfeylesin halk arasında da bir söz vardır ki bazı yerlerde zayıf hadis olduğu da söylenir istişare eden pişman olmaz istihare eden de mahrum kalmaz diye onun için istişareye en iyi şekilde önem verelim. Rabbi rabbil alemin.